Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneteceğiz. Bilhassa geçen haftadan kalan sorularınızı inşallah yöneteceğiz öncelikle. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında, bütün efalinde hamd edilmeye layık olan alemden Rabbidir. Sözün başında sözün sonunda hamd edilmeye layık olan odur. Selatü selam Allah'ın Nebisinin, Resul'ünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin, Ehlibeyt'in ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim müceddide hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendimiz? Nasıl? Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Elinize ne verirsin? Efendim bir izleyicimiz. Selamun aleyküm efendim. Dervişin en son çekeceği esmaya <gülüyor> kahar dediniz ve en zor en zor çekilmesi en zor geçilesi yer dediniz kahar Esma listesinin ortasında olduğuna göre kahar neden son çekilen oluyor bunu yeniden açıklayabilir misiniz kahardan sonra gelen esmaların tecellisi nasıl teşekkür ederim abdubillahimineşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü aleyke ya seyyidil evlin ve'l-ahirin vel ve ila jami'il enbiya'i ve'l-mursalin ve ila jami'i ulilayi ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin. <gülüyor> Üstat yozulguniyi anlatırken bu yolun Allah'ın isimleriyle gidildiğini anlatmıştık. Her safhada Allah'ın farklı fakli isimlerinin tecelli ettiğini söylemiştik. İtminan'a geçerken, veli olurken bütün şiddetiyle Kahar ismi tecelli eder demiştik. Variyette önceki tecellidir bu. Son çekilen değil, variyetten önce son çekilendir. Ama ondan sonra Kahar ismi tecelli eder. Ama o, onu Kahar olarak görmez. Şöyle yani. Kula Kahar ismi tecelli edince her taraftan böyle musibetler, belalar, hastalıklar böyle yoğun şekilde gelmeye başlar. Kul Allah'a teslim olur. Mesele kulun Allah'a teslim olmasıdır. Teslim olamadığı kadarıyla bu ağır geçer. Kahar ismi tecelli etmeye devam eder. Ama eğer rahatlıkla kabul ederse, itiraz etmezse, neden, niçin demezse, bu safa kolay atlatılır. Yani kahar isminin tecellisi, ağır oluşu bundan dolayıdır. Kulun kabul edemeyişinden, nefsinden vazgeçemeyişinden, kibrinden, gururundan, rüyasından, hasedinden, dünyadan, dünya sevgisinden, dünyaya ait olan şeylerden vazgeçemediğinden dolayı şiddetli geçer. Niye şiddetli geçiyor? vazgeçmesi gerekir de ondan. Kahar ismi tecelli edince kul Allah'a teslim olmak zorunda kalır. Mecburen teslim olur. Ama bu teslimiyeti kendi iradesiyle de yapabilir. Teslim oldum diyebilir. O zaman rahatlıkla, kolaylıkla oradan geçer. Geçemediği herhangi bir şey varsa genel olarak zaten o August yolcusu neden geçemediğini de biliyor, bilmiyor. Nasıl geçmesi gerektiğini de bilmiyor ama müşkide onu geçirirken ona söyler. Şundan vazgeçmen lazım, şunu bırakman lazım, şunu terk etmen lazım. Kahar ismi ona tecelli edince ne söyledim bir de? En sevdiğim isimdir. Çünkü kuru benliğinden temizliyor, varlığından temizliyor, nefsinden temizliyor. Ona hakiki varlığıyla tecelli ediyor. Tecelli etmek için Allah onu temizliyor. Ama kurbunu bilmeyince, anlamayınca feryat ediyor. O tecelliyle beraber kul temizlendi. Kahar isminin tecellisiyle temizlendi. Bu durumda Allah tecelli ediyor o gönüle. Kul teslim olmuştur artık. İtiraz etmiyor. Bu safhadan sonra Kahar ismi tecelli etse, o anlar ki Rabbi onu temizlemeyi dilemiş, kendine çekmeyi dilemiş, ikram etmeyi dilemiş. Artık orada itiraz olmaz. Orada artık sıkıntı duymaz. Rabbim bilir der, itiraz etmez. Dolayısıyla diğer isimler tecelli ederken kahresmi de arada bir tecelli ediyor ama kul orada itiraz etmez, sıkıntı duymaz. O biliyor. O biliyor ki, onu yaratan Rabbi onu seviyor ve muameleyi ona göre yapıyor. Muameleyi nasıl yaparsa yapsın, o olmazsa olmaz olandır. Olması gereken o'dur. Ne bir eksik ne bir fazladır. Onun için kahar ismi onu kahre etmiyor. Çünkü kahredecek bir nefsi ortada kalmamış. Benliği ortada kalmamış. Zaten kahredip onu temizlemiş. Gerçek, hakiki varlığıyla Allah onun varlığını, gönlünü şereflendirmiş. Onun için itiraz etme gücü yoktur. Artık kahar ismi onun için tecelli etse bile o onu kahır olarak değil nimet olarak görüyor. Bundan sonra ne gelir? Bundan sonra Allah'ın cemal tecellisi geliyor. Allah'ın güzelliği tecelli ediyor, hakikati gördüğü için, hakikate baktığı için. Bakınca onu anlıyor ve onu biliyor. Yani Kahar ismi tecelli etse de, o biliyor ki, bu Allah'ın ikramıdır. Bu Allah'ın ceralinden tecelli eden cemalidir, bunu biliyor. Peşinden hemen gelen nimeti de görür zaten. Artık onu görüp, onu tadıyor zaten. Onun için, o safhadan sonra, Okul farklı biridir. O Hazreti insandır. Diğer insanların onun halini anlayamadığı bir Hazreti insan. Onun güzelliğini anlayamadığı bir Hazreti insan. Onun Rabbine olan yakınlığını, sevgisini anlayamayan, anlaşılmayan, diğer insanlar tarafından anlaşılmayan bir Hazreti insandır. Evet. Kahar ismi tam ortadaydı. Ama oradan çıkınca artık o farklı bir hazreti insandır. Allah hangi ismiyle ona tecelli ederse etsin, o biliyor ki Allah'ın sevgisindendir, rahmetindendir, muhabbetindendir. Allah onu seviyor, ikram etmeyi diliyor. Bu tecelli ondandır. O Rabbini seviyor, Rabbinin her tecellisini, her muamelesini seviyor. Yani ya Rabbi seni seviyorum, senin işini de seviyorum. Tecellini seviyorum. Her muameleni seviyorum. Biliyorum ki bu muamelen bana olan sevgimden dolayıdır. Ben buna hiç itiraz eder miyim? Bir beşer olarak kul sıkılır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Bir beşer olarak. Ama manevi olarak o bunu biliyor. Bir beşer olarak üzülse de, sıkılsa da o biliyor ki, bunun arkasında büyük bir nimet vardır. Büyük bir ikram vardır. Allah onun hesabını yapmıştır. O bunu biliyor. Dolayısıyla O artık farklı bir hariçindedir. Hangi tecelli gelirse gelsin, ona Allah'ın cemalinden geliyor. Kahar ismi de tecelli etse, bilir ki arkasında nimet vardır. Bu onun cemalindendir, sevgisindendir. Aynı şekilde Ceral ismi tecelli etse de bilir ki arkasında ikrami vardır, ikrami geliyor. Evet. Efendim Necla Ür, <gülüyor> selamünaleyküm değerli hocam. Aleykümselam. Kadir Gecesi özel programınızı televizyondan izledim. Sizinle beraber aşka, davet dualarınıza amin dedim. Vazgeçtim her şeyden, canımdan ve dünyadan dedim. Ama orada yanınızda, karşınızda olan bayan kardeşlerimiz gibi yanınızda değildim. Onlara sunduğunuz manevi aşk şarabından biz er ekran karşısında sizi izleyen ve çok seven olarak nasiplendik mi? Bize de Rabbimizin aşkı nasip olur mu? Çocukluğumda bir hikaye okumuştum. Allah'ı arayan bir adam evini, iyalini terk edip Allah aşkını aramaya yollara düşmüş ve yıllarca şehir şehir dolaştıktan sonra bir pirifani ona istediği Allah aşkını manen vermiş o daha fazla isteyip sonunda kendinden geçmiş eşini çocuğunu tanımaz ve görmez bir hale gelmişti sadece Allah'ım sen ne güzelsin diyor başka bir şey söylemiyordu bu hikaye beni derinden etkiledi ve hep yıllarca Allah aşkını istedim bir yıldır sizi izliyorum ve bana aradığım Allah aşkını verecek Beni o aşka götürecek sizsiniz. Buna inanıyorum. Yanınıza gelmeyi, gelebilmeyi mübarek yüzünüze bakarak feyiz alabilmeyi çok isterdim. Ama Konya'da oturuyorum ve yanınıza gelemiyorum. Ben ve benim gibi uzakta olan sizi seven kardeşlerinizi dualarınızda unutmayın lütfen. Allah aşkı bize de nasip olsun. Onun aşkı olmadan geçecek ömür olmaz olsun. Sizi çok seviyorum. Bizi unutmayın sevgili hocam. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz isterse yanımızda olsun, isterse dünyanın öbür ucunda olsun, o farkı etmiyor. Yeter ki dinlerken gönüllerini açıp, dinlesinler, anlamaya çalışsınlar, gerekeni yapmaya çalışsınlar. İkram eden Allah'tır. Biz sadece bu ikrama vesile oluyoruz. Bu ikrama kapıyı açıyoruz. Evet, kardeşlerimiz gönüllerini açtıklarında, Mutlaka bu ikramı alırlar. Bu aşkla Allah'a yolculuk yolculuklarını yaparlar. Rablerine yaklaşırlar. Kazanırlar. Elbette ki duamız öncelikle, özellikle bizi dinleyenler içindir. Dinlemek, anlamak isteyenler içindir. Bizimle beraber yürümek isteyenler içindir. Çünkü ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? doymayan nefisten, hayda vermeyen elimden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Duayı yaparken mutlaka bir mazeretinin olması gerekir. Yani Allah kurum, sen bunu neden istiyorsun dediğinde onun cevabının olması gerekir. Dua sadece böyle ağzımıza geleni söylemek değildir. Öyle bir dua etmek gerekir ki red olma ihtimali olmasın. Rabbim bir şey isterken duanın böyle olması gerekir. Böyle olmayan duayı yapmıyorum. Yapamıyorum zaten. Allah, Resulullah Efendimiz böyle bir duadan Allah'a sığınmış. Dolayısıyla bizimle beraber olanlar için, bizimle beraber yürümek isteyenler için evet, ne diyoruz? Ya Rabbi kurun seni istiyor. Kurun seni benimle beraber istiyor. Ben de bunu kurun için istiyor. Bana emrin var, Kurmi bana getir demişsin. Getirmeye Söz veriyor, kefil oluyor, kulun seni istiyor. İsteyeni getir demişsin, seveni getir demişsin. bunu seviyor ve istiyor, ben de getiriyorum. Bunu bizden kabul et ya Rabbi. Bunu ikram et. Bu, nimet, bu nimeti ihsan et, diyor. Ama böyle olmayınca, benim söyleyecek sözüm orada olmaz. Onun için bir şey isteyemem. Yani yoksa, hadi bana dua et, böyle bir şey olmaz. Hamdolsun kardeşlerimiz. Nerede olursa olsun gönülleri bizimle beraberdir. Tabii ki bu duayı söyledim. Böyle sıradan bir dua değildir bu. Gerektiği gibi, olduğu gibi yapıyoruz. Hem de her türlü önünde durarak mazeretimizi de gerekçesini de sunarak kabul olmayan duayı yapmam dedim, yapamam yani hamdolsun kardeşlerimiz için her türlü duayı yapabiliriz. Yeter ki onlar için hayır olsun, güzellik olsun, aşk olsun, muhabbet olsun, Allah'a yakınlık olsun, dostluk olsun. Dünyevi, zahiri şeylere dua ederken orada zorlanıyoruz. Bu çok istisna bir durum olur. Bir beşer olarak kardeşlerimiz zorlanınca ancak o duayı böyle bir mazaret gösterip hafif geçsin diye, atlatsın diye yapabiliyoruz. Ama iş maneviyata gelince, Allah'ın rızasına, dostluğuna, cemaline gelince, Allah'a dost olmaya, velayete gelince evet. Zaten böyle bir an bekliyorum. Onun o gönül halini bekliyorum. Ben de Rabbimi seviyorum, ben Rabbimi istiyorum demesini bekliyorum zaten. Onlar öyle söyleyince, isteyince evet bizde dua kapısı açılmış olur bizim için biz de o duayı rahatlıkla yaparız inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Mehmet efendimizin bayramını şimdiden kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah nice huzurlu, bereketli, saadetli, sıhhatli bayramlar nasip eder inşallah. Efendimize duacıyım. Allah'ın rahmeti, selameti üzerinizde olsun. Daim olsun. Gönlü mekanı hep hem dünyada hem ahirette cennet olsun inşallah. Amin. Allah kardeşimizden razı olsun. Allah hepimizin gönlünü cennete çevirsin inşallah. Cennette Allah'ın cemali vardır. Gönül cennete dönünce bir de Allah'ın cemalini tecelli etmesi vardır. Allah bütün kardeşlerimize cemalini müşahede etirsin inşallah. Evet. Efendim İzmir'den Ayşe Dinler. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Benim sorum, vuslat yolunda rabıtanın önemi nedir, nasıl yapılır? Evet, rabıta vuslat yolculuğunda olmazsa olmaz olandır. Bütün mürşid-i kemillerin söz birliği vardır. Zikirsiz, sadece rabıta Allah'a vasıl eder ama rabıtasız zikir vasıl etmez. Rabıta, gönlün mürşidiyle beraber olmasıdır, onu sevmesidir. Gönlünün onunla beraber olmasıdır. Onun kendisini Allah'a taşıyacağını, vasıl edeceğini bilmesidir. Buna iman etmesidir. Gönlünü onunla beraber etmesidir. Her anda onunla beraber olmasıdır. Böyle olunca işin bir de manevi boyutu vardır. Manevi olarak ruhlar beraber olmuş olur. Büşür-i Kambil'de tecelli eden Allah'tır, Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir, gönül itibariyle, derviş onunla beraber olunca, rabıta yapınca beraber olmuş olur. <gülüyor> Bu durumda, manevi olarak o ruhlar beraber olunca, kendindekini ona verir, ona ikram eder, bir e, ana gibi onu emzirir tabiri caizse. Bu rabıtanın ona nasıl bir aşk, bir muhabbet verdiğini o kendi üzerinden mutatıyor zaten. Bunu anlar. Onsuz olamayacağını anlar. Rabıta yapmayınca, Rabıta yapanlar bunu bilir. Rabıta yapmayınca, uzak kalınca susuz kaldığını anlar. Manevi olarak susuz kalmıştır. Muhabbetsiz kalmıştır. Yalnız kalmıştır. Dolayısıyla Rabıta olmasa olmaz. Rabuta tek kelimeyle gönlünü rapt etmektir. Rapt edebilmek için de sevmek gerekiyor. Öyle bir sevmek gerekiyor ki onu unutmamak gerekiyor. Her anda onunla beraber olmak gerekir. Her anda beraber olunca onun haliyle hallenir. Onun gönlündeki ona eder Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş dedim ya. Allah'ın isimleri onun da üzerinde tecelli etmeye başlar. Sadece okumakla bu bitmez, bilmek ayrı şey, evet. onu almak, bulmak ayrı şeydir. Bulabilmek için rabıta gerekir, gönül beraberliğinin olması gerekir. Bilgisini edindiyse, bildiyse, sonra onu bulmak için, evet, o gönlünü rabt etmesi lazım. Ben de bunun gibi bir kur olmak istiyorum. Allah'a dost olmak istiyorum, seni sevmek istiyorum. ''Huzuruna varmak istiyorum, seninle olmak istiyorum, senin benimle olmanı istiyorum, beni sevmeni istiyorum'' deyip gönlünü onunla beraber ediyor. Bu ona Allah'ın yakınlığını kazandırır. Buna beraber onun gönlünde o isimlerin nurunun tecellisini alır. Ona aks ediyor, tecelli ediyor. Beraber olsa da öyledir, yakın olsa da o duruşla durduğunda öyledir. Uzaktaki de Evet, rabutayla gönlünü rapt edip, bunu yapar. Bütün sahabe, gönlünü bu şekilde Resulullah Efendimiz'e rapt etmişti. Her halükarda, acaba Resulullah Efendimiz olsa nasıl yapardı? O nasıl yapıyorsa, o da öyle yapmaya çalışıyordu. Nasıl yapsam sever, dediğinde gönlünü rapt etmiştir. Onunla beraber olmuştur. Hatta kendi nefsinden, benliğinden vazgeçmiş, onu kabul etmiştir. Ben yokum, o var demiştir. O nasıl isterse onun gibi olsun, öyle olsun. O nasıl istiyor? O da zaten Müşri-i Kemil, Resulullah Efendimiz'in istediğini istiyor. O nasıl istiyor? Resulullah Efendimiz nasıl istiyor? Allah'ın istediğini. Dolayısıyla Allah'ın huzurunda durmuş oldu. Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmış oldu. Bu hal onu Allah'ın huzuruna taşır, Allah'a yakın eder, dost eder, huzura kabul edilmeye layık hale getirir, rabata. Evet, bu kadar yeter olsun. Efendim Samsun'dan Sevim Dincel. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Hayırlı Aleyküm Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Benim sorum şu. Arkadaşın biriyle El, -El, -El, -El Esmaül Hüsna sohbeti etmiştik. O da şöyle anlamış hocam. Bir ay boyunca Allah'ın 99 ismini, günde 3. veya 4. ismini yüzer defa zikir olarak çekmiş bu arkadaş. Almanya'da bir de ben böyle yapıyorum diye arkadaşına da önermiş. Bu tabi her gün çektiği zikir dersinden harici zikir etmiş. Allah'ın Esmaül Hüsna'sına isimlerini, El Esmaül Hüsna isimlerini sizi canlı izleyemediğini söyledi. Ama sohbetlerinizi dinlemesini söyledim. Çalıştığı için zaman buldukça dinlediğini söyledi. Ne yapmam gerektiğini diye bize sordu. Biz de size söylüyoruz hocam. Sizleri çok seviyoruz. Bize de bir selamı razıyız Türk eline. Hayırlı bayramlar hocam. Siz canlı mısınız yoksa hayal misiniz? İyi yayınlar. Amin. Allah razı olsun. Önce kardeşimiz güzel yapmış. Her gün 3-4 esmayı zikir olarak yapmış, güzel yapmış. Herhangi bir sorun olmaz. Ama mesele o 3-4 esmayı günde çekerken bir de anlamlarını tefekkür edip acaba bu isim bende de tecelli etmiş mi etmemiş mi? Tecelli etmişse ne kadar tecelli etmiş? Etmemişse neden etmemiş? Neden eksiktir deyip tefekkür edip o eksikini tamamlamaya çalışması gerekirdi. Buna beraber güzeldi yalnız. Ona kazandırmıştır. Ama mesele sohbetleri izlemeye gelince ne dedi kardeşimiz? Çalıştığı için Zaman bulamıyormuş. Neye çalışıyor? Dünyaya çalışıyor. Öyle değil mi? Ahireti kazanmaya zaman bulamıyor. Bu çok yanlış bir durum. Çok. Allah'ın kabul etmeyeceği bir durumdur bu. Dünya ahiretin tarlasıdır. Buraya evveli hayatımızı kazanmaya gelmişiz. Her ne ki bizi Allah'tan, Allah'ın yolundan alıkoyuyorsa koyuyorsa o perdedir. Hiçbir şeyin Allah yolunda bize mani olmaması gerekir. Belki bunu biraz bahane olarak görmek daha doğrudur. Ebedi hayatımızı kazanmak istiyorsak mutlaka bir çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Bir fedakarlık yapmamız gerekir. Söylememiz gerekir. Senin için ya Rabbi. Dünyayı kazanmaya çalışırken, yani işinde çalışırken dünyası için çalışıyor. Bir de evet, ahireti için zaman ayırması gerekir. Hayatını ahirete göre, ahireti kazanmak üzere ayarlanması gerekir. Yoksa dünyayı ciddiye almış, ahireti ciddiye almamış oluruz. İşin ciddiyetini anlamak gerekir. Yani dünyayı dünyaya çalışalım, ee, boş vaktimiz kalırsa biraz da ahirete çalışırız. Böyle değildir. Ahireti kazanmaya çalışıyoruz. Boş vakitlerimizde dünya çalışacağız. Tam tersinel olması gerekir. İnşallah kardeşimiz bunu ona izah eder. Bu fedakarlığı yapmak gerekiyor. Resulullah Efendimiz bütün hayati boyunca sahabeyle sohbet etmiştir. Anlatmıştır, öğretmiştir. İkram etmiştir gönlünden. Kendi halinden vermiştir onlara. Onun için sohbeti dinlemesi gerekir, anlamaya çalışması gerekir. Sonra da gereğini yapmaya çalışması gerekir. Ki ciddiye almış olalım, kazanabilelim. Eğer kardeşlerimiz bizden bir şey istiyorsa, önce bizi dinlemeleri gerekir. Eğer bizi dinlemezse, ciddiye almazsa, bize beni ciddiye al diyemez. Deme hakkına sahip olmaz. Yani ben seni ciddiye almıyorum. Sen beni ciddiye al, Allah'a ben seni ciddiye almıyorum, seni anlamaya, tanımaya, sevmeye, sevmek için vesileye sarılmaya, fedakarlık yapmaya, zamanımı harcamaya tenezzül etmiyorum, ciddiye almıyorum, ama yarabbi sen beni ciddiye al. Evet, bu yanlış bir tavır, kendi kendini kandırmaktır bu. Rabbimizi ciddiye alıyoruz, ebedi hayatımızı ciddiye alıyoruz. Rabbimizi bilmeyi, tanımayı, sevmeyi, aşık olmayı ciddi alıyoruz. Ciddiye alıyoruz ki, Rabbimiz de bizi ciddiye alsın. Ne dedi bir de, hayal misin? Gerçek mi? Öyle mi söylemişti? Canlı mısınız, hayal misiniz? Hmm. Hayal olmadığım kesindir. Eğer insan Allah ile beraber olmazsa, o hayaldır, hayali bir varlık olmuş olur, gerçek bir varlık olmuş olmaz. Kul, ancak iman edince, Allah'i sevince, Allah'a aşık olunca diridir, canlıdır. Yoksa ölü mesabesindedir. Allah onlara ölü diyor. Onun için söylüyoruz, aşksız insan ölüdür, aşık Allah ile diridir. İnşallah hep beraber Allah ile diri olacağız. O Ölülerden olmayacağız. Hayali de olmayacağız. Hayal de olmayacağız. Her şey Allah ile güzel. Kul, iman edince. Allah'ı sevince. Allah'a aşık olunca gereksiz, boş yükleri sırtından atmış olur. Hakikatle meşguldür çünkü. O biliyor ki, onu yaratan sevmiş, yaratmış bununla beraber sevgisiyle, muhabbetiyle her anda ona tecelli edip, ona muamerede bulunur. Rabbinden emindir. Mümin zaten emin olandır. Rabbinden emindir. Ona güveniyor. Onun kendisini evet, sevdiğinden emindir nereden biliyor kendi gönlündeki sevgiden açlan biliyor onu dolayısıyla öyle boş yükü de sırtına almıyor tıpkı hayat gibidir o da doğruydu evet efendim Diyarbakır'dan Eten selamünaleyküm sevgili hocam Ramazan orucunu bir gün önceden tutanlar var bu durumda onların bayram namazı nasıl olacak? Onlar ulusal olarak eda edilen oruca göre göre de bayram namazını eda edince kendisinden bir belirli olmaz mı? Kendisinde bir belirli olmaz mı? Allah razı olsun, selam ve duayla kalınız. Evet. Mutlaka bir terslik olur. Ama işi böyle büyütmeye de gerek yoktur. Bu sene mesela bütün İslam ülkeleri, İslam birliği toplanıp karar aldılar. Bundan sonra bütün İslam ülkelerinde oruç aynı günde başlayacak, bayram da aynı günde yapılacak diye bir karar alındı. Ama görünüyor ki gene de birbirlerine uymadılar, uymayanlar çıktı aradan. Her ne olursa olsun bu sorumluluk devlete aittir. Devlet Devletin başındakiler mümin ve müslüman olduğu içindir. Onlar o bir takım cihazlarla ayı kontrol ediyor. Ona göre hüküm veriyorlar. On Devlete uyulunca bu durumda sorumluluk ona aittir. Eğer bizim ayı görme şansımız, imkanımız yoksa bu durumda sorumluluk onlara aittir. Onlara uymuş oluyoruz. Bir yanlışlık olsa bile sorumlu duruma düşmüyoruz. Ama kendi kendimize eğer karar aldıksa, durumluk da kendimize ait olmuş olur. Ee, bu e, önemli bir mesele. İnşallah bir dahaki sefere karar alırlar, hep beraber karara uyarlar. Hiç kimsenin de kafası karışmaz. Böyle mi? Bir gün eksik mi? Fazla mı? diye bir hesap da yapmaz. İnşallah böyle bir karar da alırlar.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 evladın, anasına, babasına yaptığı duadır. <gülüyor> Elbette ki hep beraber ümmet Muhammed için dua edeceğiz. Kardeşimiz dua istiyor. Allah inşallah Zatına layıkul eyler, abdeyler, yolunda yürüyen, Rabbinin huzurunda durup secdeye varan, namazını ikame eden, kullarında neydir Çocuklarını? Bütün çocuklarımızı inşallah. Hazreti İbrahim de dua ederken öyle dua ediyordu. Rabbic'alni ve ve Kendi zürriyeti için namazı ikame eden bir zürriyet istiyor kendisinde. Bu konudaki duanın duasının kabulünü istiyor. Evet hepimiz bizden sonra gelecek olan evlatlarımızın mutlaka Allah'a kul olmasını, abd olmasını istiyoruz namazı ikame eden Rabbinin huzurunda duran Rabbinin huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayan evlatlar istiyoruz, bir nesil istiyoruz inşallah. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Abbas efendim Kur'an'da Allah'ın 99 ismi var. Kur'an'dan önceki kavimler bu isimlerden nasıl haberdar olmuştu? Allah kullarını kendinden haberdar ederken bunu peygamberlere yapıyor. İlk insan ilk peygamberdir aynı zamanda Hazreti Adem. Allah kendini hangi isimleriyle onlara tanıttıysa onlar sadece ondan sorumludur. Bununla beraber Allah bu ümmete evet resul Efendimiz'in ümmetidir. Bununla beraber son ümmet son peygamberin, son ümmeti. Bütün isimlerini, insanda, kulda tecelli eden bütün isimlerini beyan etmiştir, izah etmiştir. Yani hangi kavim, hangi isimlerle muhatapsa, Allah ona göre o isimlerini onlara bildirmiştir. İlk insan, ilk peygamberse, Allah ona bildirmişse, Sonra gelenlere de olduğu gibi evet. bildirmiştir. Hangilerini bildirmiştir? Onu bilse o biliyor. Evet. Bunu da böyle anlamak lazım. İsimlerini bilmeyen hiçbir kavim yoktur. Allah'ı tanıtmayan hiçbir peygamber, hiçbir nebi, hiçbir resul de yoktur. Öncelikle Allah kendini tanıtıyor ki insan yeryüzündeki halifesi onu onun üzerinden kendi üzerinden tanınsın. Yani Rabbini kendi üzerinden tanısın. İsimlerini bilmezse kendini anlayamaz, halifeliğini bilmez. Evet. Efendim, bizleydim. Selamünaleyküm efendim. Bize vazgeçmekten de vazgeçmeyi açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Vazgeçmekten vazgeçmek. Evet, öyle söylemiştik. Allah ile aramıza giren Hangi sevgi varsa, ondan vazgeçtim, seni seviyorum ya Rabbi diyelim dedik. Sonra, vazgeçmekten de vazgeçmek lazım demiştik. Vazgeçmekten vazgeçmek demek, artık vazgeçilecek bir şey kalmayınca, vazgeçtim diyecek ki bir şey kalmaz. Bu durumda, vazgeçtim demekten de vazgeçmiş olur artık. Yani vazgeçtim diyecek ama, Vazgeçeceği herhangi bir şey kalmamış. Bütün sevgileri Allah'a gidiyor. Allah içindir. Bu durumda vazgeçmesi gereken bir şey kalmayınca vazgeçtim demekten de artık vazgeçmesi gerekir. Artık vazgeçtim demesine gerek kalmaz. Vazgeçtim demesine gerek kalmayana kadar vazgeçtim demeye devam etmesi gerekir. Vazgeçtim, seni seviyorum demeye devam etmesi gerekir. Vazgeçtikleri bitince ne olur? Bu sefer sadece ya Rabbi seni seviyorum deyip yoluna devam eder. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam ve Aleyküm diğer Çivi ailesi. <gülüyor> Rabbim tüm hizmet yerinizden razı olsun. Devamını nasip eylesin. Bu Ramazan hamdolsun sizinle birlikte aşk dolu geçti. Çok güzel haller yaşadık. Özellikle Kadir Gecesi sohbetiniz beni derinden etkiledi. Ben de sizinle birlikte Rabbimizi istedim, gönlüm taştı hocam. Aşkın sesini duyuran Rabbime hamdolsun. Gönlüm o günden sonra da daha farklılaştı hocam. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Sizi çok seviyorum hocam. Allah razı olsun. Mesele gönlün böyle beraber olmasıdır. Gönül böyle beraber olunca bu rabıta demektir. Gönlünü rapt etmek demektir. Onun istediğini ben de istiyorum demektir. Böyle olunca kardeşlerimiz neyi kazandığını kendi yüzlerinde tadarak yaşar ve görür. Ne demişlerdi? Akıllı insanlar gördüklerine inanırlar. Ahmak insanlar duyduklarına inanırlar. Yani, eğer aklımızı kullanacaksak bakacağız. Bir şey kazanıyor muyuz, kazanmıyor muyuz? Kazanıyorsak, bunu görüyorsak, tadıyorsak evet, o zaman Doğru yoldayız, doğru yapıyoruz, kazanacağız demektir. Kim ne söylerse söylesin bu böyledir. Onun için herkes bulunduğu yere bakmalıdır. Kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Kazanmıyorsa kardeşlerimiz için de aynı şey geçerlidir. Söylüyorum onlara ne diyoruz? Hemen burayı terk edin, gidin kendinize bir Mürşid-i Kamil arayın. Nerede yolu yürüyebileceksen senin yerin orasıdır. Sana Rabbin gerek senin Rabbini bulman gerek. Onun aşkıyla, muhabbetiyle sarhoş olman gerek. Yürü yürümen gerek. Rabbini tanıyıp sevmen gerek. Burada bunu yapamıyorsan hemen burayı terk et. Git. Nerede kazanabiliyorsan senin yerin orasıdır. Ve bu herkes için bu böyledir. Kimse kimseye mani olmamalıdır. Kimse kimseye engel olmamalıdır. Kimse kimseyi böyle felaketlerle tehdit etmemelidir, edemez. Yani buraya geldin başka yere gidemezsin. Yanlış. Kim nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Senin işin ona yardım etmek değil midir? Eğer ona yardım etmekse, onu orada ona mecbur bırakmakla mı yardım ediyorsun? Böyle yapanlar zaten Allah ile bir alakaları yoktur. İnsanların Allah'ı sevmesi, Allah'a aşık olması, Allah'a kul olmalarıyla bir dertleri yoktur. Mutlaka başka hesapları var. Allah onlara bunun hesabını sorar. Neden kuluma mani oldun? Kulümü ne diye orada öyle beklettin? Madem ki bir şey yapamıyordun, veremiyordun, kazandıramıyordun, getiremiyordun. Kulümü neden beklettin orada? Demez mi? Kul onun yakasına yapışıp neden bana mani oldun? Rabbime gitmeme mani oldun demez mi? Der. <gülüyor> Bu durumda ben mürşidimin emrine tabiyim diyenler baksın. Ona sorsun, mürşidine sorsun. Ben Allah'a gitmek istiyorum. Allah'a dost olmak istiyorum. Sen beni Rabbime vasıl edebilir misin? Dost edebilir misin? Senin böyle bir yetkin var mıdır? Bunu yapabilir misin? Demelidir. Senin ebedi hayatın söz konusu. Ebedi hayat. Geriye dönüşü olmayan hayat. Bir daha kazanma imkanı olmayan bir hayattır. Hem de ebediyen. Kim olursa olsun, mutlaka sorabilmemiz gerekir. Sormamız gerekir. Eğer buna cevap olarak, yok ben yapamam diyorsa, birileri de yok yok tevazu gösteriyor deyip orada kalıyorsa o da kendini kandırıyor. Herkes bilmelidir bunu. Böyle birbirimizi hikayelerle aldatmayalım, kandırmayalım. Yol, ıslat yoludur. Aşk yolu, muhabbet yoludur. Allah'a aşık olma yoludur. Aşk olma yoludur. Allah'ın cemalini müşahede etme yoludur. Hazreti insan olma yoludur. Din budur, İslam budur. Hakikat budur. Kur'an Allah'a davet eder. Allah'ı sevmeye davet eder. Allah'a aşıklığa davet eder. Allah kendini tanıtıyor, insanı huli kula tanıtıyor, Hazreti insan olduğunu beyan ediyor, melekleri secde ettirdiğini beyan ediyor, ona gel diyor. Yapman gerekenler de bunlardır diyor. Kur'an bu. Aşka davet. Evet Herkes mutlaka tercihini yaparken ebedi hayatının söz konusu olduğunu, Hazreti insan olmanın söz konusu olduğunu, söz konusu olanın kendisini yaratan Rabbi olduğunu unutmamalıdır, Ciddiye almalıdır, Aklını sonuna kadar kullanarak öyle karar verip, öyle kendi hayatı, ebedi hayatı hakkında hüküm vermelidir. Bunu böyle birilerine teslim etmek doğru değildir. Onun için söylüyorum, bu dinin Rabbi Allah'tır. Bir de Budi'nin kitabı vardır, Kur'an'dır, Kur'an'sız yol yürülmez. Budi'nin bir peygamberi vardır, ona tabi olunmadan yol yürünmez. Kendimizi kandırmış oluruz, hayale kapılmış oluruz. Görüyoruz, herkes görüyor. Yani millet birbirini kandırmak için, yani insan nasıl kandırılıyor onu da merak ediyorum gerçekten. Yani Allah bu kitabı sana neye göndermiş? Niye bir kitaba bakıp Allah'ın kelamına bakıp Rabbim bana nasıl bir yol göstermiş demiyorsun? Yolu böyle mi göstermiş? Yoksa bunlar yolu bilmiyor, beni kandırıyor mu? Niye demiyorsun? Mücidi kamil bir tek derdi Allah'tır. Onun başka derdi yok. Taşırken Allah'ın kullarını Allah'a Taşıttıran o Allah'ın rızasının derdidir. Allah'ın sevgisinin derdidir. Her türlü sıkıntıyı yutması bundandır. Rabbim sen güzel yaptın dersin, kulum seninle kazandı dersin, gerisi önemli değil diyor. Her türlü sıkıntıyı yutuyor. Evet. Bakıyoruz. işi bilmeyenler, işe ehil olmayanlar, Yoldan Ali koyuyor, bir de böyle kendine göre e, hüküm veriyor, kurallar koyuyor. Şunu yapamasın, bunu yapamasın, hatta şunu dinleyemezsin, bunu dinleyemezsin. Şuraya gidemezsin, şunlarla beraber Allah diyemezsin, kural koyuyor. Hepsinin sonu yakındır. Efendim bir izleyicimiz Allah'ın Zatında Rahman ise Allah Zatında Rahman ise ve her işinde hayır var ise kulunu çok gözetleyip çok koruyansa insan neden korkar ki Rabbim Allah diyenin sırtı yere yere mi gelir sizinle öğrendim bunları ve sizinle emin oldum sizinle Rabbimi sevdim siz benim dünya hayatında başıma gelen en değerli nimetimsiniz, en değerli kapımsınız. Siz beni sizi bana tanıtıran, siz beni bana tanıtıran sınız. Elhamdülillah teşekkür ederim. Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd olsun. Allah kendini bizimle kullarına tanıtıyorsa buna hamd ediyoruz. Onun kulları onu tanıyınca Ondan emin olunca, yani iman edince, ona güvenince buna hamd ediyoruz. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Olması gereken şey budur. İman, iman doğurmalıdır. Böyle kardeşimizin kendi halini beyan ederken, böyle bir imana sahip olduğu mi biri etrafındakilerine de bu imanı verir. Haliyle veriyor. İmanı iman doğuruyor. Böyle iman edilmesi gerekir deyip öğretir. Ve bu hali kendi gönlünden verir. Anlatmakla değil. Çünkü insandaki maneviyat diridir. Hal diridir. Allah'ın isimlerinin tecellisi diridir. İman diridir. ölü değil. İman laf değildir. İnanmak değildir. Diridir. Aşktır çünkü o. O gönlündeki onun üzerinde tecelli ediyor. Etrafa tecelli ediyor. Anlatmaya başlayınca kelimelerin içi aşk doludur. O kelimeler onu dinleyince oradan gönüle iniyor. İmana dönüşüyor. O kelimeler onda imana dönüşüyor. İnşallah hep beraber kardeşlerimiz bu imanları imam doğurur. Söyledikleri o kelimeleri gönüle inip imana dönüşür. Bu durumda ne yapmış oluruz? Kula Rabbini tanıtmış oluruz onu sevdirmiş oluruz. Kul Rabbini tanıyıp, marifete sahip olup, onu sevince ne olur? Allah da onu sever. Yani, kuli Allah'a, Allah'ı kula sevdirmiş oluruz. Böyle bir iman doğurunca, o da başka bir yerde iman doğurur. Yani, kazanmak devam eder. Kim kime vesile olmuşsa, o bir başkasına vesile olduğunda onun kazandığını da ilk önce vesile olan gene kazanmıştır. Bu da Allah'ın ikramı. Kazandığı şey nedir? Tek bir şey var. İman, aşk, muhabbet. Evet, söylemiştim. Yani bu aşk, bu muhabbet öyle bir gönüle tecelli etmelidir ki o gönülden her zerresine tecelli edip aşk olsun insan. Aşık olsun, aşk olsun. Kendinde aşktan başka Rabbinin tecellisinden başka bir şey görmesin. Bakınca görmesin. Görünmesin zaten. Görünüyorsa bir sıkıntı var. Bir sorun var. Temizlenmeyen bir yer var. Bir taraf var. Evet. Bizden istenen kul olmaktır, abd olmaktır, aşık olmaktır, aşk olmaktır. Efendim Diyarbakır'dan Recep Selam hocam. Aleykümselam selam. Kadiri tarikatındanın Biliyorsunuz surda sokağa çıkma yasağı oldu. Dergah surdaydı. Dergahımız yıkıldı. Mürşidimiz çay ocağı işletiyor. Zikre gelmiyor bir de. Dergah olmadığından dolayı zikir yapmıyoruz. Bu durumu nasıl görüyorsunuz? Size tabi olabilir miyim? Nasıl görüyoruzdur? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah yardımcıları olsun. Gerçekten zor bir şey. Biraz önce söyledim. Herkes ebedi hayatı hakkında kendisi tercih yapmalıdır. Nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Müşfitullah mil bir tek böyle zikire, zikire gidip zikir yaptıran değildir. O manevi haliyle söyledim. Dünyanın öbür ucundakisine de o yardımı yapabilmelidir kendisiyle beraber olana yardımı yapabilmelidir. Bununla beraber eğer o peygamber varisiyse Allah peygambere hangi vazifeyi vermişse o da varis olarak aynı o sorumluluğu yüklenmelidir. O vazifeyi almalıdır. Neydi? Allah ne buyuruyordu Resul Efendimiz için? Seni sizden, sizin içinizden bir Resul gönderdi ki Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Kitabı hikmeti öğretsin. Nefsinizi teşkiye etsin, size bilmediklerinizi öğretsin. Müjdeleyici olsun, uyarıcı olsun, şahit olsun. Eğer bu vasıfta bir müşrik ameli görürseniz bilin ki o sizi Allah'a vası eder. Ama bu vasıfta değilse bilin ki sizi yoldan alıkoyar. Size mani olur. Kendisi yolu gidemediği gibi gidebileceklere de mani olmuş olur. Allah akıl vermiş, bununla beraber bak, her şeyi söylemiştir. Evet, kardeşimiz de bakıp kararını öyle vermelidir. Tercihini kendisi yapmanı, kararını öyle vermelidir. Nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır, orası olmalıdır. Efendim, Bülent Turan, Bursa'dan. Selamun Aleyküm Muhterem Hocam. Aleyküm Selam. Benim sorum, ben bir insanı çok sevdim, çok istedim olmadı. Başka biriyle evlendim. <gülüyor> Mutsuzum, eşim istediğim gibi değil. Sevdiğim kişi Allah yolunda giden biriydi. Eşim değil. Ne kadar uğraştıysam olmadı. Üç tane çocuğum var, evimde huzurum yok. Bana denilen hep senin kaderinde bu insan var. Kaderini değiştiremezsin. Ama huzur, mutluluk yok. Gözüm dışarıda değil. Allah yolunda giden, İslam'ın şartını yapan insanlarda Rabbim sizce hangi konuda beni ısınıyor? Boşanmayı da çok düşündüm ama 3 çocuk ve eşimin ailesi sorun oldu. Yani şu, şu anlamda boşarsam hemen kör topal, bakmaksızın kocaya verirler malum köy ortamı. Bir de bir hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis genel olarak mı yoksa Allah dostları için mi? Allah'a menet olun. Evet. Sondan başlayalım. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hem zahiri hem manevi olarak bu böyledir. Sadece Allah dostları için değil, bütün müminler için bu böyledir. Ben iman ettim, iman etmişim dediyse biri, kimi seviyorsa onunla beraberdir. Yani ona rabıta yapıyor. Gönlünü oraya rabdetmiş. O onlardandır. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Geçmiş kavimlerden bir zat Hicri İsmail ile Kabe arasında 70 sene boyunca ibadet yapmıştı. Öldüğü günde kendini başka bir kavmin içinde gördü. Dedi ki, Ya Rabbi ben bunlarla beraber değilim. Günahkar bir kavun. Ben Kabe'nin önünde 70 sene boyunca ibadet yaptım. Bütün hayati boyunca ibadet yapmış yani. Bir Allah buyurdu ki doğrudur. 70 sene boyunca Kabe'nin önünde ibadet yaptın ama senin gönlün bunlarla beraber değil. Bugün sen bunlardansın. Gönül kiminle beraberse nerede olduğu önemli değil. Onlarla beraberdir kimi seviyorsa onlarla beraberdir. Sevdikleriyle beraberdir. Gönlü kimi seviyorsa onunla beraberdir. Zahir olarak beraber olması, onu beraber etmiş olmuyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah hem cismin hem de gönlün beraber olmadığı hiçbir ibadeti kabul etmez dedi. Hiçbir kulluğu kabul etmez dedi. İbadeti yaparken de gönlün de cisimle beraber olması gerekir. Bu durumda gönül kiminle beraberse cisim orada sayılır. Cismin bir yerde olması onu orada kılmaz. Gönlü neredeyse o orada demektir. Evet. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Kişi eğer Allah'ı seviyorsa Allah'ın sevdiklerini sever, onlarla beraber olmuş olur. Gönlü onunla beraber, gönlü onlarla meşgul çünkü. Bununla beraber onlar gibi olmayı seviyor. Onlar gibi Allah'ı sevmeyi seviyor. Allah'ın kendisini sevmesini seviyor. Dolayısıyla gönül beraber olmuş. Ama onların arasında olsa bile, bir arada olsa bile, gönlü başka şeylerle meşgul olup başka şeyleri seviyor, başkalarını seviyorsa o da onlardandır. Allah onu kabul etmez. Gönül başka yerde çünkü. Allah'ın muhatap aldığı gönüldür. Ne buyurdu? Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz. Sizin gönlünüze bakar. Senin gönlün neredeyse ona bakıyor. Neyle meşgul, kiminle meşgul, nasıl şeylerle meşguldür ona bakıyor. Evet. Bunu böyle anlamak gerekir. Evlilik kader midir diye sormuş. Allah tercih hakkı sunuyor. Tercih hakkı. Nereden anlayacağız bunu? Hangi ayetten anlıyoruz bunu? Allah Resulullah Efendimiz buyuruyor. Seninle beraber hicret eden, dayının, amcanın, teyzenin, halanın, seninle beraber hicret etmiş müminlerle evlenebilirsin, dedi. Bak izin verdi. Evleneceksin ya da evlenmeyeceksin diye hüküm vermedi. Evlenebilirsin, tercih senedir, dedi. Bu durumda Kura bir tercih hakkı vermiştir burada. Tercih hakkı veriyor. Tercih hakkı verirken istediğinle evlenebilirsin değil. Mutlaka bunun bir sınırı vardır, bir ölçüsü vardır, önüne koydukları vardır kendimiz için neyi hayır olarak görüyorsak bizim de o konuda çabamızın, gayretimizin olması gerekir. Eğer o çabamıza, gayretimize karşılık Allah verdiyse takdir etti. Vermediyse takdir etmemiştir. Bize düşen nedir? Kendimiz için hayır olanı evet, yapmaya çalışmaktır, bulmaya çalışmaktır. Olduktan sonra bu kader miydi değil mi demek doğru değildir. Allah takdir etmeseydi zaten olmazdı. Ama bu takdiri sen yapmışsın. Allah da senin takdirine evet demiş. Başka bir takdir de yapabilirdi. Başka bir takdir yaptığında ona da Allah evet diyebilirdi. Takdiri böyle Allah'a bağlamak sadece doğru değil. Kulun kendisiyle ilgili bazı işleri bununla beraber ebedi halatı kesinlikle, bütünüyle kulun kendi takdiriyle ilgilidir. Kul kendisi takdir ediyor. Evet, bir işlerde bütün takdiri ona vermemiştir. Kendisi takdir eder. Buna beraber onun takdiri de eğer kendisi için hayır olarak görüyorsa takdirini yapar. Sonra Allah'a havale eder. Ama Allah hüküm verince, takdir edince artık o Allah'ın takdiri olmuş olur. İş olmuş bitmiştir. Bununla meşgul olmak doğru değildir. İş işten geçmiştir çünkü. Yapılması gereken şey hanımını sevmeye çalışmalıdır bunun için onun güzel taraflarını görmeye çalışıp sevmelidir. Evet, çocuklarının anasıdır bir de bir de bu bakışla bakıp sevmeye çalışmasıdır. Burada nasıl bir imtihan, nasıl bir hayır olabilir? Eğer onunla beraber sıkıntı yaşıyorsa Allah buyurmuşti ayet-i kerimede: "Siz eşinizin herhangi bir halini sevmeyebilirsiniz. Ama o sözün için şer değil, hayırdır." dedi. Aslında bizim için her şey hayır. Yeter ki biz doğru yapalım. Biz doğru yapınca her şey bizim için hayır olur. Şer de bizim için hayırdır, hayır da hayırdır. Şer karşısında eğer Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaparsak yine şer bizim için hayır oldu. Musibetler, belalar karşısında sabredip gerekeni yaptıksa bize hayır oldu. Nimet gelince o nimete şükredip Allah yoluna sarf edince bizim için hayır oldu. Yani kul hayrı şerri kendi tercihiyle kazanır. Tercih onunundur. İsterse bütün hayatı her şeyi hayır olur. Ama ters tarafta durduğunda yanlış tercih yaptığında hayır da onun için şerdir, şer de şerdir. Şer gelince feryat eder, isyan eder, itiraz eder, şer olur. Nimet geldiğinde nankörlük yapar, ben kazandım, benim aklımdan dolayıydı, ilmimden dolayıydı der. Gene kaybeder, gene o nimet ona şer olur. Demek ki mesele iman meselesidir. Rabbini bilince kul, anlayınca kul, Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmaya çalışınca her şey onun için hayırdır. Hayır olmayan hiçbir ani olmaz. Ama bunu bilmeyince, ben deyince, benlik yapınca, Rabbini bilip tanımayınca, kendini tanımayınca her şey onun için şer olur. Bize düşen hayırda durmaktır. Buna beraber etrafımıza hayır olmaktır. Bakarken dikene değil güle bakmaktır. Yanlışlara, eksiklere değil ondaki güzelliğe bakmaktır. Bakınca göreceğiz inşallah. O güzelliği gördüğümüzde seveceğiz. Bu sıkıntı olmaktan da çıkar. Boşarmaktan da vazgeçeriz, böyle düşünmekten de vazgeçeriz. Ama böyle hayatı kendimize zindan ederek değil, severek. İşimiz var, Rabbimize yürümemiz gerekir. Bunun için de böyle e, engel tanımamak gerekir. Onun için ne diyoruz kardeşlerimizde? Vazgeçtim. Söylemeniz lazım. Bunu düşünmekten vazgeçiyor. Vazgeçtim. Madem ki Allah böyle takdir etti, ben takdir ettim. Rabbim de böyle takdir etti. Böyle oldu. O takdir etmeseydi olmazdı. Bu durumda evet boynumu büküyorum. Bu güzeldir ya Rabbi. Sen böyle yapmışsan senin benim için takdirin güzeldir. Seni seviyorum, takdirini seviyorum demesi lazım. Evet. Efendim bir mesajda izin varsa bir var. Buyur. Efendim Makedonya'dan <gülüyor> şeref. Selamünaleyküm can efendim. Aleyküm selam. Ellerinizden öperim. Makedonya'dan kucak dolusu sevgiler. Allah razı olsun. Eşref kardeşimize de, Meküen-i Durno kardeşlerimize de e, selam olsun. Bu arada geçmiş bayramları da mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkürler efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.